Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri... ...Gönül Sadası programında... ...Kıymetli Hocam Saadettin Ökten'le birlikte... ...ben Kemal Sayar... ...huzurlarınızdayız. Hocam bugün de şu güzellik meselesini konuşalım istiyorum. Güzellik hayatlarımızdan giderek çekiliyor. Ee, daha çirkin şehirlerde yaşamaya başladık. Le Corbusier, ...doğru okuyor muyum evet, hocam? Evet Le, Corbusier. Le Corbusier e, ...geçtiğimiz günlerde bir kitabı yayınlandı. Şimdi kitabın ismini... Tam çıkaramıyorum. Fakat orada bir şey e, kitabı karıştırırken, şimdi okuduğumu iddia etmeyeceğim ama her kitabı bir ben, karıştırırım. Hep ben. öyle yapıyoruz zaten. <gülüyor> e, bir yer yakalayıp okumuş gibi yaparsınız. Ha, yani. Evet. Eyvallah. Biz hocalar budur yani. Abi şimdi benim okuduğum yerde çok çarpıcı bir e, paragraf vardı. Diyordu ki biz e, Avrupalılar e, İstanbul bahçelerinin zenginliği karşısında ...hicap duymalıyız. Doğru söylüyor. Her sokak başında ulu ulu ağaçlar... ...her evin bahçesinden dışarı doğru taşan zengin meyve ağaçları... Evet. Ee, ...insan bu şehri görünce... ...yeşilin bu egemenliğine, yeşilin bu başatlığı karşısında... E, ...kendi şehirlerimizin kurulu... E, ...aklına getiriyor ve hicap duyuyor. Bu mealde bir şey. Evet. Evet. ...kaç senesinde yazmıştır hocam sizce? Yirmilerde falan sanıyorum. Yirmilerde. Yirmilerde. O çünkü bir, yani iki üç defa İstanbul'a gelmiş ve uzun kalmış. Yani 1910'larda da gelmiş yanılmıyorsam... ...şöyle bir hafızamı yokladım. O, yani o, o, bir asır önce. Tabii tabii. Bir mühim, asır önce o, bile... O mühim bir adam geliyor Korbus'a. Evet. Bir asır önce bile şehirlerimiz güzel. E çünkü bir asır önce Kemal Beyciğim biz varız. Hı -hı. Yani bizim... ...tasavvurumuz ve... ...tasarrufumuz... ...şehrimizi inşa ve imar ediyor. <Gülüyor> ben İstanbul'da... ...doğmuş bir insanım. <Gülüyor> ve İstanbul'da yaşadım. 1970'lere kadar... ...bakınız... Fatih, <Gülüyor> ...Üsküdar... <Gülüyor> <Gülüyor> ...Aksaray, Cerrahpaşa... ...buralarda... ...hala Yahya Kemal'in... ...Koca Mustafa Paşa şiirindeki... ...Pitoresk vardı... Yani ellerin sonunda kat karşılığı diye bir şey başladı 70'lere kadar ama 90'dan sonra şehir tamamen bitti. Üsküdar'da bitti. Ee, Bahçeli Ev hadisesi. Ee, bu uzun bir hikaye yani ama ben size şunu söyleyeyim. Ee, Türk modernleşmesi olmadı. Olması mümkün değil çünkü o bir zihniyet meselesidir. Hı hı. Hani Ecevit gardırop devrimciliği diyordu ya hı hı. aynı öyle bir hadise. ...gardörop devrimciliğini siyasal erk yaptı. Hı hı. Şehirdeki bu... ...yoz modernleşmeyi de... ...toplum yaptı. Böyle bir hadise. Ee, biraz isterseniz... ...Korbüzce'den size bahsedeyim. Lütfen. Şimdi... E, ...bir medeniyet... ...hadisesi hı hı. şehirde... ...kendisini gösteriyor. Hı hı. Cumhuriyet de... İstanbul'u medeni bir şehir... ...haline getirmek istiyor. Hı hı. ...hangi tasavvura göre, modernist bir tasavvura göre, bir Avrupa şehri haline getirmek istiyor. Tabii bu Türkiye'de bunu yapacak şehirci ve mimar yok. Hı hı. Bizim en batılımız bile farklı düşünüyor, farklı duyuyor. Bunun üzerine Avrupa'dan insan getirmeye çalışıyorlar. Ee, Corbusier bunlardan bir tanesi, birisi de Prost. Prost. Korbüzya'nın teklifinde diyor ki ben bu İstanbul'u tarihi hüviyetiyle imar edeceğim. Ama Hı -hı. Cumhuriyet bunu istemiyor. Ee, Prost Malik. denen bir mimar geliyor, şehirci geliyor. 1936'dan 50'lere kadar İstanbul'un başında bu Prost. Hı -hı. Ve Prost'un özelliği şu Şimali Afrika'daki Müslüman şehirlerini Fransız anlayışına göre değiştiriyor. Hı -hı. Çok usta bir adam bu Prost. Hı -hı. Neticede e, ...Prost projesinden başlıyor ama tamamlayamıyor... ...çünkü harp giriyor araya... Hı hı. ...Harp girince İstanbul'un şansı para yok... İstanbul dönüştüremiyorsunuz... Yani ...Prost'a da izin verilmemiş oluyor değil mi? İzin veriliyor da yapamıyor, ha, para, yok. E, para yok... ...şey yok, şimdi. kaynak yok... ...kaynak yok, evet... ...şimdi korbizyenin bir yakınması var... Ki, ...ben en büyük hatamı yaptım diyor hayatımda... Hı hı. ...İstanbul gibi bir şeref, tarihi hüviyetiyle devam edeceğim... ...önesini getirdiğim zaman... ...Cumhuriyet'in ne istediğini okuyamadım diyor... Hmm. Korpuzia böyle bir adam evet. ee, ben şu kanaatteyim bir batılının ne olursa olsun bizi anlaması mümkün değil bir doğulunun da bizim de onları anlamamız mümkün değil bu akli bazda olabilir ama şehir sadece akılla ifade edilen bir hadise değildir hmm. şehirde maneviyat vardır yani bir gotik kilisede de kendine özgü bir maneviyat vardır biz onu bir batılı gibi anlayamayız bir batılı da bizi biz gibi anlayamaz. Dolayısıyla biz kendi şehrimizi kendimiz imar edeceğiz, inşa edeceğiz, koruyacağız veya dönüştüreceğiz. Bir, üç cümle okuyabilir miyim hocam? Buyurun efendim, lütfen. sohbet ederken... E, ...onun e, hangi kitapta o cümleleri e, yazdığını bulmaya çalışıyordum. Hı hı. E, diyor ki... ...1911'de ilk defa geliyor... Ha, işte Edirne, ...İstanbul ve Bursa'da... ...uzun uzun incelemeler yapıyor... ...notlar alıyor... ...resim ve krokiler çiziyor... ...yolculuk boyunca el üstünde tutuluyor... ...ve üstü kabul görüyor... ...ve şöyle diyor... ...her şey beni Türkleri ayrı bir yere koymaya götürüyor... ...kibar ve ağırbaşlılardı... ...nesnelerin varlığına saygıları vardı... ...yapıtları... ...kocaman, güzel ve görkemli... ...o ne birlik... ...o ne zamansızlık... ...o ne bilgelik. Evet. Yani bu saygıyla e, bu şehri imar etseydi herhalde bambaşka bir şey olacaktı değil mi? E, ama işte o, o belki tekniğini gösterirdi ama ruh yine evet. bize ait olmaz. Ruh olmadı. yine bize ait olmaz. Başka türlü olmadı Tabii. mümkün. O belki Tabii. tekniğini gösterir Tabii. yani bir yolu şöyle yapın, betonu böyle dökün, taşı şöyle yontun Tabii. der. Ama o form bize ait olması icap evet. eder. Evet. Çünkü şehir bir ruhtur. Tabii. Şehir bir bilgeliktir, o bir şak bilgeliği, hakim bir maneviyattır şehir. O başka bir hadise. Ee, şu anda bir karmaşadan geçiyoruz. Ama ben hemen şunu söyleyeyim. Eğer medeniyet değerlerine tekrar dönebilirsek ki ben döneceğimiz kanaatindeyim. Çünkü sorgulamaya başladık, sorguluyoruz. Hı hı. Yani Türkiye moderniteyi devlet imkanlarıyla tanıdı, hatta zoruyla gördü. Ama sorguluyor şu anda. Ciddi bir sorgulama var. Toplumun bütün kesimlerinde bu sorgulama var. Bu hayra alamet. Kabullenmedi, kabullenemedi. Sorgulama devam ediyor. Medeniyet değerlerine dönersek... E, ...bir şehri üç türlü ele alıyor bir toplum. Hiç yoktan bir şehir inşa ediyor. Buna rahmeti Tugut Bey'in tabiriyle idrak ve inşa ediyorum ben. Yani bende bir şey eksik diyor... Onu idrak ediyor ve şehir inşa ediyor. Mesela Bağdat böyle bir şehirdir. İkincisi dönüştürülen şehirler. Fark ediyor ki bu şehir bana uymuyor. O zaman ben bu şehri dönüştüreyim diyor. Belki Türk şehirleri bir müddet sonra dönüştürülen şehirler olacak. O kanaatteyim ben deniz. Ve bu dönüştürmenin bedelini de gözünü kırpmadan ödeyeceğiz. Bursa'nın göbeğinde Nilüfer'de Toki konutları var. Bir hançer gibi Bursa Pitoreskine saplanmış durumda kaç para şu kadar dolar iki katını ver toplum bunu verir o göz zevkini o medeniyet bütünlüğünü bozmaması için toplum bunu nereden biliyorum şimdi yavaş yavaş zevk ön plana çıkmaya başladı bizde karnımız doydu gözümüz doymaz o ayrı bir şey ön plana çıkmaya başladı <Gülüyor> bu olmaz diyoruz ama bu çok kolay olan bir hadise değil yıkarız şevkimizi dönüştürürüz Ondan sonra da bu şehir bizim e, şahsiyetimizin ciddi bir parçası içinde yaşadığımız mekan. Bunu muhafaza etmemiz lazım. O da mesuliyet ve inşa oluyor. Bir insan, bir toplum bir şehirde yaşarken onu her an inşa eder. Bu inşa fiziksel bir inşa olabilir ki o çok cüz'i bir şeydir. Hı hı. Her eyleminiz şehirde bir inşadır. Şehir sizi inşa eder. Siz şehri inşa edersiniz. Toplums toplumsal bir mekanda Dün üniversitede konuşuyoruz. Hı hı. El Medine Ödülü Fazıl'a devam edeyim mi? Bu lütfen, diyor. lütfen hocam. Bu ee, sizin Far özellikle çok e, ilgilendiğiniz bir saha olduğu için ben zevkle dinliyorum sizi. Ee, hemen bitireceğim. Farabi'nin e, işte Erdemli Şehri diye hı. çevirmişler. Diyor ki Erdemli Şehri'nin birinci özelliği insanların yardımlaşmasıdır diyor. Nedir dedim doktora talebelerine. Herkese bir şey söyler. Dedim yahu en basit de tebessüm. Bütübsen bir şehreyle şehirde dolaşırsanız en büyük yardımlaşma olur aranızda dedim yani. Hı hı. Böyle başlıyor hadise. Farabi böyle bahsediyor mu o şeyde? Yardımlaşma diyor Farabi. Yardımlaşma. Altına siz doldurun onun yani. Hı. Yani bir güzellik e, konusunda William Chittick'in e, Hayal Alemleri kitabında bir şey var. Diyor ki. Güzellik Müslümanların temel meselesi olmaktan çıktı diyor. Ve biz kaybettiğimiz güzelliği yeniden buluncaya kadar da fazla iddialı laflar etmeyelim diyor. Büyük kelimeler konuşmayalım diyor. Mesela evet olabilir doğru. Ee, şimdi kurduğumuz şehirler hayatlarımızın güzelliği, hayatlarımıza vurduğumuz fırça darbeleri... Hı hı. ...günlük hayatı nasıl yaşadığımız... ...bunlar o kadar önemli ki hocam... ...mesela... E, ...bize bakan... ...başka alemden... ...başka mana aleminden... E, ...bir insan bize baktığı zaman ne düşünecek... ...ne hissedecek... ...bizi temayüz ettiren... ...bir vasfımız var mı... ...davranışlarımıza sinmiş bir letafet... ...nezaket ve güzellik var mı... ...karşı tarafa... E, ...bir... İtiş-kakışma hissi mi veriyoruz? Yoksa bir e, çağ, bir konuşmaya, bir sohbete mi davet ediyoruz? Bir bilişme haline mi onu e, davet ediyoruz? Bu ruh güzelliği de e, çok kaybettiğimiz bir şey. E zaten ruh güzelliğidir maddi dünyaya yansıyan güzellik. E, maddi dünyadaki materyal size eminize amade. ...ona bir form veriyorsunuz... Hı hı. ...ve o form verdiğiniz şeyi... ...bir şeyde kullanıyorsunuz... ...bir işinizde kullanıyorsunuz... ...o verdiğiniz form neye göre oluyor... ...sizin iç dünyanızdaki... ...tercih ve sentez kabiliyetinize göre oluyor... ...siz o, o mesela... ...Korbüzyen'in e nesnelere saygı mesele... ...nesnelere saygı... ...neden e çünkü onlar da... ...Allah'ın mahlukudur Tabii. ve onlar da... E ...bize hizmet ediyorlar... ...o halde onlara saygı göstermek mecburiyetindeyiz... ...hammaddeye saygı değil mi efendim yani... Mesela güzel e, estetiğin konusu malum bunlar. Ben biraz bu estetikle alakadar oldum. Kent estetiği diye bir ders başlatmıştım yıllar önce. Kent hı hı. kültürü ve estetiği diye. Hı hı. E, yine hadise geliyor. Sizin medeniyet tasavvurunuzun dayandığı temel değerler sistemine. Hı hı. Yani bir batılın güzel bulduğunu bir Müslüman güzel bulmaz. Hı hı. E, orta çağdaki bir Hristiyan'ın güzel bulduğunu bir renesans e, müntesebi güzel bulmaz farklıdır şeyler peki efendim güzelliğin temel kuralları yok mudur vardır onlar bütün insanlarda işte simetri ahenk vesaire onlar içi doldurulması gereken boş kutulardır On içini siz renkle formla sesle kelimeyle dolduracaksınız o formlar onlar birer kalıp o formlar Zaman zaman da batılı insan yıllar düzenden hepsini yırtar, hepsine karşı çıkar. O zaman da eksantrik sanat çıkar, öncü sanat çıkar yani. Şu anda biz, her zaman söylemeye çalışıyorum, diğer hükümlere itibarıyla hala Müslümanız. Ve buna samimiyiz bu noktada. Hı hı. Ama bu diğer hükümleri hayata yansıtmakta büyük zaafımız var. Eğer biçimlerimizi kendimiz organize eder, kurar yapabilirsek... Bize ait şehirde ortaya çıkacaktır Mesela biz bu şehirlerde memnun değiliz Topluma bakın Gazetelere bakın medyadan toplumdan Cevap medyayla geliyor Kimse beğenmiyor ama satın oluyor Ama oturuyor Bir de bizim şöyle bir özelliğimiz var Kemal Bey hocam Biz bedel ödemiyoruz hmm. Bu bedeli bizim eski atalarımız Devlet bizim yerimize ödemiş Bu siz çok daha iyi bilirseniz Freud'un bir tezi var ee, güvenlikle özgürlük ters orantılıdır diyor Eğer çok özgürseniz güvenlik şartınız düşer Eğer siz e, bir konfor arıyorsanız Özgürlüğünüzden fedakarlık edeceksiniz Değil. Osmanlı size bir konfor sağlıyor o, o konfor şehir konforu Ama şu anda özgürlüğünüzden geri adım atıyorsunuz Peki bu özgürlük size bir huzur getiriyor ama hayır getirmiyor. Zaten küreselleşmenin istediği de o sonsuz özgürlük olsun. Yani nefsi emmari önü açılsın ki çok tüketsin. Güvenlik hiç mühim değil. Ve insanların kendilerini güvensiz hissettikçe daha çok tüketiyorlar. Tabii. E, büyük manipülasyonlar da zaten o güvenlik duygusu üzerinden yapılıyor. Evet. Yani evet. bugün mesela Amerika'nın Irak'ı işgalini e, ...dayanak teşkil eden... ...kitle imha silahlarının büyük bir... ...yalan olduğu evet, ortaya çıktı. çıktı. Bulunmadı çünkü yani. Yok böyle bir şey. E, evet. Tamamen e, kendi kitlelerini... ...korkutarak böyle bir operasyon... ...yaptılar. Gidip Afganistan'daki... ...masum insanları bombalamanın... ...mazereti olan... E, ...pek çok şeyde... ...yalan çıktı. Evet. E, aslında bir tür... Ye ...yeniden bir öteki... ...yaratmak istediler. Evet. O öteki üzerinden... E, insanlara korku saldılar biz onları gidip bombalamazsak onlar gelip bizi bombalayacak korkusu saldılar ve böylece e, safları sıklaştırdılar insanları korku ve paranoya üzerinden manipüle ettiler. Aynen ee, öyle Evet yani şimdi e, bu tür güvenlikçi politikalar insanların duygularını çok fazla e, maalesef e, su istimal ediyor. Bir de özgürlük meselesi var şimdi mesela, Batı diyor ki özgürlük çok önemlidir diyor. Peki bu özgürlük yaptığına bakıyorsunuz. Hı -hı. Ne yapıyor bu özgürlük? Yani çok önemli olan bu özgürlük bir defa ona mutluluk getirmemiş. Hı -hı. Neden? Çünkü namütenal özgürlük zaten yok. Hı -hı. Burada mühim olan toplumda bir ahengin kurulması, bir nizamın kurulması. Hı -hı. İşte o zaman da siz özgürlüğünüzden bir miktar geri adım atmak zorundasınız. Osmanlı'nın yaptığı o. ...bedeli ödüyor, devlet sizin adınıza... ...yani toplumsal olarak ödüyor... ...ama sizi de öyle bir çerçeve çiziyor ki... ...o çerçevede siz mutlu oluyorsunuz. Kapitalizm... ...bununla yürümez. O üreteme ...bakınız, ürettiğiniz malı tüketmezseniz... ...kapitalizm çarkı tıkanır. Tabii. Mutlaka üreteceksiniz... ...bu üretilen mutlaka tüketilecek. Kendi toplumu doydu. Almıyor artık. İşte onu biraz... E, İllüzyonla yani yana samayla... ilgili o yani ilüzyonla ilgilip... E, evet. Yakınlarda John Berger'in... E, bir kitabı çıktı İstanbul'dan gelen... Telefon diye... Diyor ki... E, bu Neoliberalizm diyor... Bir tür ekonomik faşizmdir. Hı -hı. Hatta bir ekonomik ırkçılıktır diyor. Yoksulların yaşamaya... Hakkı olmadığını... E, savunmaya kadar gider bunun sonu diyor. Ben mealen veriyorum çok yine. Çok güzel, çok hoş. Evet. Ve bize şöyle bir muafiyet sağlar, sağladığını e, iddia eder diyor. Hayatın kırılganlıklarına, acılarına karşı satın alarak bir tür muafiyet sağladığını evet. düşündürür bize. Evet. Böyle bir yanılsama kendini yaratır. Kendini iyi hisset diyor dizilerde var. Evet. Alışveriş yap kendini iyi hisset diyor. Evet. Değil mi? Böyle bir danışanım olmuştu hocam. Ee, bir, Aa, e, siz danışanım diyorsunuz. Danışanım diyoruz. Evet Şimdi, çok güzel. Ee, ...daha güzelce, pa daha... Patient yerine mi geçiyor? Patient yerine. <gülüyor> çok hoş. Ee, şimdi has, bize gelen herkes hasta değil. Hı -hı. Yani bazen danışmaya geliyorlar. Hı -hı. Hayat problemleriyle ilgili danışmaya Hı -hı. geliyorlar. Ee, bir de e, tabii patient kelimesinde yine bir şey var. İkinci manası... Sabır. Sabır. Evet. Ee, <gülüyor> e, şeyler, Batılılar çok daha acımasız client kelimesini kullanıyorlar. Oo, müşteri diyorlar. Müşteri. ...ben onu e, asla diyemem yani... ...bu çok feci bir şey... Evet. E, ...ama danışan... ...danışılan... Danışan, ...biraz de. daha e, ilişkiyi denkleştiriyor... Evet, ...çok güzel... E, ...bir firmada... ...üst düzey yönetici hanımefendi... ...diyor ki... ...her canım sıkıldığında gidiyorum... ...en pahalısından bir kıyafet alıyorum... ...alıyorum, rahatlıyorum... ...geliyorum eve... şeyini bile açmadan... ...paketini bile açmadan bir kenara atıyorum. Çünkü ilk, evde çünkü onlarca ilk, paket var. Çünkü ihtiyaç var yok çünkü. Yani. Evet, ihtiyaç yok. Onlarca evet. paket var diyor. İş onu almakta diyor. Onu alırken yaşadığım hazda diyor. Evet. E, bu tabii e, muazzam bir şekilde... E, ...tüketimi kamçılıyor. E, ve... E, ...tüketemeyen insanları da... loser kaybeden, kaybeden kategorisine sokuyor, yazıyor. Evet. Ve tüketen insanların yani alanın... O Luzer'a mutlaka ihtiyacı var. Onun kendisini ayırması için. Ona bir, bir türlü sebep buluyor. Yüz türlü. Bu aptal işte akılsız çalışmamış şöyle olmuş böyle gitmiş. Ve kendini tehdit ediyor. Bak sen de yapmazsan böyle olursun diyor yani. Bektaşı babası hiç çalışmıyormuş. Hı -hı. Diyorlarmış ki e, niye çalışmıyorsun ne yapacağım diyormuş. Allah veriyor vermezse mu? zaten canımı alır filan. E demişler şöyle yap. E demiş sonra ne olacak? İşte demişler evlenirsin. Çoğulun çocuğun olur. E sonra evin olur. Sonra o zaman at araban olur. Tarlan olur. E sonra demişler. Demiş. demiş Hiç demişler. Ben zaten şimdi hiçim. Yani niye uğraşayım diyor yani öğrenler. Tabi bu çok ekstrem bir şey. Yani böyle olmak icap etmiyor. Ama bir halde bu. Yani ve loser dediğiniz o yani Alamayanlara da öyle bir ufuk çiziliyor ki maalesef medyayla özellikle medyayla bakın işte değer burada siz buna öyküneceksiniz buna imreneceksiniz bunu yapacaksınız yapmak zorundasınız bunu yaparken yine o üsttekilerin koyduğu kurallara uymazsanız suçlusunuz hmm. bir de o mesele var yani o suçlu da mutlaka olmak zorunda bu düzende. ...onların canını yakmak... ...gerekiyor çünkü... ...sınır aşıyorlar bazen... ...aşmayacaksınız o sınırı... ...siz orada kalacaksınız... ...bu Bauman'ın bir kitabı üzerinde biraz çalışmıştım da... ...Turistler ve Vagabondlar diyor yani... Evet... ...Turistler ve Vag Aylaklar... ...Aylaklar evet. evet... ...yani işte o Aylaklar... ...mesela onlar arada kalanlar... ...bir de loserlar... ...onu hiç kıpırdayamıyorlar... ...Aylaklar acaba kıpırdayabilir miyiz... ...Vagabondlar onlar o o o kategoriler ona lazım. Peki bu dünya nereye giriyor diye baktığımız zaman tabii Allah alem biz bilmeyiz ama yani işte birkaç yüz çok zengin aile, onların yönettiği bir dünya ve bir kitle. Allah encamımızı hayırlı etsin yani. Bu nereye giriyor bilinmez. Yani tabii her insanın bu kadar tabii çaresiz değiliz hepimiz. E, ...bu dünyada onarmak ödevindeyiz. Yanlış gördüğümüz şeyi... E, ...düzeltmek ödevindeyiz. E, Gariplerin Kitabı diye... ...bir dönem çok okunan bir kitap vardı. Orada... E, ...işte ihtida etmiş, Müslüman olmuş... E, ...pasta... E, ...dervişliğe başlamış adam... E, şey efendisine soruyor. Diyor ki... E, ...o e, Şeyh Efendi'si bir hadis naklediyor... ...İslam garip başladı ve... ...garip bitecektir. Hı hı. O da gariplik nedir diyor. Şeyh Efendi şöyle bir... E, ...cevap veriyor... Halk, ...halkın... bozulduğunu onarmak... ...ve yıktığını yeniden imar etmektir. Çok ilginç geldi... ...bana hı hı. bu cevap. E, bazı şeyler... E, ...zaman içinde... E, kadim geleneklerde bozulabilir, Tabii. çürüyebilir. Tabii. E, zaman içinde eski yankısını... eski efendim uyandırdığı görkemi kaybedebilir. E, siz e, onu yeniden imar etmeye mecbursunuz. Evet. Yani insan imar etmek ödevindedir. Evet. Hani o kabiliyeti var çünkü. Tabii. Ha. O kabiliyeti var. Evet. Halifetullah çünkü. Evet, Halifetullah. Evet. Ee, dolayısıyla <gülüyor> e, ümitsizliğe bence hiç yer yok. Çünkü ümitsizlik benim konuşmamda öyle bir şey mi Hayır, çıktı? Asla. Hocam, ben hiç ümitsiz olmadım. Asla. Zaman, asla. asla. asla. Evet, asla. Falan, yanlış anlaşılmaz. Estağfurullah. Yani Siz bilekiz bize ümit veriyorsunuz. Ee, Her yani. zaman için Elhamdülillah. Evet. Evet. Ya yani hepimizin ödevi de bu zaten. Yani bir Müslüman için bu böyledir. Yani. Evet. Çünkü onun bir tezi var ötekinin tezi sadece daha çok var olmak. Müslüman için böyle değil. O zaman içinde dediğiniz bazı hı hı. biçimler. Onlar tabii bütün biçimler yani maddi şeylerdir. Yani davranışlar da maddidir. Eşya da maddidir. Onlara atfedilen mana zaman içinde değişir. Ama arkada bir öz var. Bir değer var. Bir Müslümanın vazifesi değişen zamana göre, zamanın ihtiyacına göre arkadaki özden Yeni biçimler üretmektir. Yani insanlara hürmet göstermek bir vecibedir, bir değerdir. Peki bunu nasıl göstereceğiz dediğiniz zaman ben mesela diyorum ki siz eğer çevre hürmet göstermek istiyorsanız çok katlı apartman yapmayacaksınız. Apartman külliyen yapmayacaksınız onu henüz daha diyemiyorum. Hı hı. Ama diyebilirim bir müddet sonra. Ee, neden? Çünkü apartmanda ...ben öne çıkıyor... ...insanlara hürmet yok... ...çevreye hürmet yok vesaire... Le Corbusier'in biraz daha söylediğiniz noktasına... ...tekrar dönelim... ...yani pekala Türkler de... ...sıkışık evler yapabilirlerdi... ...yapmadılar... ...bahçesi, çiçeği... Hı hı. E, ...tabiatta terk edilmiş hayvanları... ...vesarası ile bir denge vardı mahallelerde... ...diyeceksiniz ki sanayi devriminden... ...önceki bir hayattı bu... ...doğru... Ama sanayi devriminden önce Avrupa'ya baktığınız zaman yine bitişik evler görüyorsunuz, bahçesiz, yeşilsiz evler görüyorsunuz. Yani modernite, rasyonelite böyle istiyor. Peki Türkler niye böyle yaptılar? Çünkü onların hayatında tabiat çok mühim bir hadiseydi. Hiçbir zaman gökyüzüyle olan temaslarını kesmek istemediler. Çünkü kutsal kitap onlara tefekkürü, teemmülü emrediyordu. Ve göğe bakmaz mısınız? Evet, oldu. evet onu, onu emrediyordu. Bir de hocam galiba e, bahçe e, cennetin bir remzi. Tabii, Tabi. E, dolayısıyla e, bahçeli evde yaşamak, evet. kalbini öte dünyaya da açık bırakmak. Bırakmak. E, mesela işte o ölüden diri diriden ölü çıkarır. Urshijul hayyemin el meyd yokujul meydemin el hay ayet ikili meseleni. Şimdi ikbar. Rahmetli Mahir Hoca çok enteresan bir adamdı yani. O zaman yetmiş küsur yaşında biz genciz, böyle hayretle bakıyoruz. Diyordu ki, semaya bakıyorum, içime sürül doluyor. Ağaca bakıyorum, mesud oluyorum. Ruhum şenleniyor, ferah buluyor. Acaba diyordum ben, o zaman biz 30'lu yaşlardayız, yani bize de mı bak, hayır. Neden? Çünkü o tecelliyatı görüyor orada. Hı hı. Bir Müslüman kendi bahçesinde yani sonbahar geldiği zaman diriden ölü çıktığını görüyor. Tabii. Metaforik bir anlayış bu ama Tabii. görüyor. İlk geldiğinde şimdi kupkuru daldan yemyeşil bir çiçek çıkıyor. Aman ya Rabbi biliyorsunuz. Bunu çiçekte görmek başka bahçedeki erik ağacında görmek başka. O zamanki Müslümanlar bunun bedelini ödüyorlardı. Bahçeye bakıyor. Masraftır. Söyleyeyim size yani. Emektir, zamandır ama oradan duyduğu sürur bir psikolojik deneyimdir. Tabii. Yani müthiş bir zenginlik getiriyor. Çiçekçi'den aldığınız kesme çiçekle onu bulamazsınız. O yapay bir şeydir. Ama kendi bahçenizden bir dikenli gülü sizi çok başka bir noktaya götürür. Malumunuz gül Efendimizin remsidir İslam'da. Bizde ...Lale Tevhid'in remsidir... ...yani... ...eski... ...bir Ramazan Bey vardı... Hı -hı. ...bilmem bu televizyonu... ...turizmci... ...Eyyubi... ...ben Akran... Hı -hı. ...diyordu ki benim dedem... ...Eyip Sultan sırtlarında... ...eski İstanbul'da Eyüp Hı -hı. demezlerdi... ...Eyip Sultan derlerdi... ...Eyip sırtlarında dört çeşit gül yetiştirilmiş... ...ya Ramazan Bey niye öyle yapıyordu... Hı -hı. ...Efendim diyordu... ...Efendimizin remsidir... Eyüp Sultan Medine'dir, İstanbul'un Medine'sidir. Babam kırk çeşit düşürdü. Peki sen ne yaptın dedim. Ben dedi Eyüp Sultan sırtlarındaki yeri sattım. Erenköy'üne taşındım dedi. Adam çok netti yani. Barınamadım orada dedi. Neden dedim. Hocam dedi sanayi geldi dedi. Bu kadar. Maceramız. Yani bir şeyde okumuştum. Bir gezi dergisinde. Osmanlı e, bir cami yapılacağı zaman o caminin yerinin nasıl satın aldığına kadar, alındığına Tabii, kadar inceliyor. Çok mühim. Muhataralı yerde ve muhataralı Kesinlikle. parayla cami yapılmasına asla izin vermiyor. Kesinlikle. Ve bir külliye yapılırken ilk önce ne yapılır bilmiyorum. Hamam yapılır ilk önce. Taharet. Hı hı. Taharet. Hı hı. Önce hamam yaparlar. E, oradaki çalışan ustalar, kalıfalar ve amele ...tahir olmalı. Çok evet. enteresan. Efendim bizim sıkıntımız... ...biz henüz daha sanayi devrimiyle... ...olan hesaplaşmamızı... ...bitirmedik. Hmm. Başlamadık demeyeceğim. Olgunlaştıramadık. Başladık ama... Bizim sanayi devrimiyle nasıl bir hesaplaşmamız var hocam? Biz böyle kuvvetli bir sanayi devrimi de yaşamadık. Ama işte... Sanayi... Avrupa'nın sanayi devriminden bahsediyoruz. Yaşamadık ama Avrupa'nın sanayi devrimi... ...bize geldi, geldiği zaman... Bizi perişan etti. O perişanlık bize bir aşağılık duygusu uyandırdı. Şehrimiz, hayatımız, kullandığımız eşya, zevklerimiz değişti. Ama gördük ki tümüyle İslam'dan da kopmadık. Neticede bizim sanayi devrimiyle oturup hesaplaşmamız lazım. Neyi ne kadar ne mertebede ve ne zaman istiyoruz. Buna bir karar vermemiz lazım. Bir evet. Müslüman pekala sanayi devrimiyle de beraber yaşayabilir. Enformatikle beraber yaşayabilir. Müslüman kalabilir yine. Hı hı. Bütün ruhuyla yorum getirmesi lazım hayatına. Hı hı. Neyi, ne kadar, ne zaman, ne özelliklerde de istiyoruz ve kullanmalıyız. Şimdi sanayi devriminin ürünleri bize hakim olmuş vaziyette. Halbuki biz onlara hakim olmak mecburiyetindeyiz. Post Fordizm. Evet. Ford sonrası e e, dünyada e, her şey tabii giderek daha yekne saklaşıyor, mekanikleşiyor. E, bizler de buradan payımızı e, bir şekilde alıyoruz. Ve mesela Batı'da bazı insanlar Hı -hı. tanıdım. Bu çizgiyi çekmişler kendi özel hayatlarında. Nasıl çekiyorlar mesela? Ne yapıyorlar hocam? İstina. Kullanmıyorlar, İstina. yapmıyorlar, kullanmıyorlar. Şey diyorlar, e, iradi basitlik hareketleri. Voluntary simplicity. E, diyor ki e, ben diyor hayatımı mümkün olan en az eşya ile idare edeceğim evet. diyor. Evet. Bir evet. tanesi öyle e, doktora yapan bir çift e, galiba Harvard Üniversitesi'ndeydi. Geçinemiyorduk diyor. Arabamız vardı diyor. İşte para veriyoruz, e, araba taksidi ödüyoruz. Morguca girmişiz, ev taksidi ödüyoruz. Evet. İki doktora öğrencisi karı koca geçinemiyoruz. Birden şöyle bir karar aldık diyor. Hayatımızdan fazlalıkları atacağız. Yüz eşyayla sınırladık. İkimizin karı koca <gülüyor> evin içinde e, günlük hayatımızda kullandığımız bütün eşya sayısı yüzü geçmeyecek. Mesela gömlek iki tane, iki tane tabak, bir tane bardak. Hepsi toplam. E, ve bisiklet aldık diyor. E, arabamızı sattık. E, şimdi hem diyor çok rahat geçiniyoruz hem de hayatımız rahatladı. Tabii. Bununla ilgili bir kitap yazmışlardı. Evet. <gülüyor> Bu tecrübelerini anlattıkları. Bunu ben mesela Avustukalı bir elçi hı hı. tanıdım. Hı hı. Ben yaşta. Ben böyle bir heyet gelmişti, konuşuyorduk da... ...adam dedi ki, sen böyle konuşuyorsun ama... ...cep telefonu kullanıyorsun dedi. Hı Dedim, tabii kullanırım, niye? Yok dedi. Ben dedi, bir elçiyim. Hı hı. Yani ambassador. Emekli oldum, hiç kullanmıyorum dedi. Dedim, niye? Rahat ettim, özgürle mi kavuştum dedi adam. Her yerde e, bulunabiliyorsunuz. Her yerde insanların emrine hazır ve nazır oluyorsunuz. O zaman... Tefekkür ve derinleşme anları kayboluyor. Kayboluyor yani, yani siz bir tarafta bir kitabı okumaya çalışırken vız vız vız öten bir şey dikkatinizi alıp götürüyor. Kapatsanız da aklınız orada kalıyor. Kapatsanız aratıyor, da ne oldu tabii, ne bitti? Aklınız orada kalıyor. Ee, bu da modern zamanda korkunç bir zihinsel sığlaşmayı beraberinde getiriyor hocam. Evet. İnsan e, maalesef derinleşemiyor. Siz e, sohbetimiz başlamadan evvel e, çay içerken. Muhterem babanızın eve gelip mesela çalışma odasına kapandığından bahsetmiştiniz değil mi? Evet ben bahsettim evet. Evet şimdi bir kütüphane odaları vardı ilim adamlarının şu anda ev e, bir uğultu değirmeni gibi bir taraftan Aa, televizyon tabii, sesleri tabii. bir taraftan dışarıdan klakson sesleri yani insanın kendine e, sığınıp e, huzur bulabileceği bir e, kovuk yaratması çok zor. Ama bakın şöyle yani şimdi peder bir muallim, lise muallimi. Hı -hı. Daha sonra İmam Hatip muallimi. Hı -hı. Öyle çok büyük bir ev yok. Bir evde oturuyorsunuz yani. Ama evde öyle bir hiyerarşi var ki o geldiği zaman evde ses çıkmıyor. Hı -hı. Çalışma odası, kitapları, yatağı. O da o odada duruyor. Bir oda o. Oda da bir küçük soba var ısınıyor. Hı -hı. Ama evdeki hayat... Onun kurduğu düzen üzere çalışıyor. O çok Hı -hı. mühim bir şey yani. Hı -hı. Böylece belki o zamanlarda başka bir disiplini var ama sonra ben şunu çok rahat söyleyeyim. Böylece sizin malayaniye kaymanızı temavül etmenizi önlüyor hadise. Siz de ok ok açık bir şey okuyorsunuz. Dikkat evet. ediyorsunuz. Hı -hı. Ve temas az. Herkes kendi dünyasında. Bu da aslında e, iç alemin olgunlaşmasına evet. çok hizmet eden bir şey. Evet. Hayal kurabilmek. Evet. Sessiz kalabilmek. Sessiz kalabilmek. Hep gürültüye dış uyarana ihtiyaç duymamak. Evlerin pek çoğunda maalesef e, televizyon açık olduğu için saatler boyunca insanın iç ses insan kendi iç seslerini dinleyemiyor. Evet. E, ve e, Bırakın iç sesi, işte Ronald David Leng'in şeyiyle Tanrı'nın sözlerini işitemiyor insan. E tabii, çünkü siz yani bu sesleri kapattığınız zaman gönül mirat-ı rahmandır diyor şair yani. Mirat-ı rahman. Mirat-ı rahman yani Allah'ın aynasıdır diyor yani gönül. Böyle bir düzen, bunu tekrarlayabilir miyiz? Ben hiç menfi değilim. Perhiz önemli bir şey galiba çok hocam ya. Bir şey. Yani e, siz çok güzel anlattınız. İstina dediniz. E, bize haz veren şeylerden zaman zaman perhiz yapabilmek. O hazlar da yalancı hazdır azizim. Ben size söyleyeyim yani mesela şu anda bir bahar yaşıyoruz. Ben muhtemel dinleyicilerimize husur sen e, ediyorum. Şu baharı çiçekleri bir seyretsinler, kuşları bir dinlesinler. Eskiden insanlar... ...şimdi daha erken... ...biraz daha ...Nisan'da falan bülbül dinlemeye giderlerdi... ...akşam ezanından sonra... Evet. ...bülbül dinlemeye giderler... Ya bunları biz nasıl kaybettik hocam... E, çünkü enteresan. çok istiyoruz azizim yani çok... ...onu da kazanalım bunu da kazanalım... ...ben emekli adamım 40 yere çağırıyorlar yani... ...gitmesem içime okde oluyor... ...gitsem yoruluyorum... Bir de ambiyansı kaybediyorsunuz yani bülbül zamanlı bülbül dinleyeceksiniz <gülüyor> yani. O size bir şey söylüyor yani. <gülüyor> Çok güzel. Merhab-ı yani. Andelib'in vaslı güldür diyor. Bülbül güle vaslı olmak ister yani Cenab-ı Resulullah'a aşıktır diyor. Gönüldür bu gönüldür bu gönüldür diyor şair yani. Harikulallah. Gönül ona, onu istiyor yani. Ama biz işte bir de buna şey giriyor efendim hizmet ediyoruz. Ya hizmetin de bir e, dengesi var, bir e, miyanı var, mityası var. Sen önce kendine hizmet et azizim yani. Şimdi ruhumuzun ihtiyaçlarını karşılamazsak e, bir süre sonra bizler mekanikleşiyoruz. Evet. Maalesef. Her sahada bu böyle. Din sahasında Hı. da böyle mekanikleşiyoruz. Boşla kırdı söylüyoruz. Boşla lakırdı. İnandığım... Kendimizi tekrar ediyoruz. Evet, sonra. inandığımız şeyi söyleyemiyoruz. Tabii, Tabii. ki insanlar sizden bir kelime bekliyorlar. Belki bir bakış bekliyorlar yani bir bakış. Ve samimiyetle söylenmiş sözü evet. bekliyoruz. Yaşadığınızı söylemenizi bekliyoruz. Bir kelime yetiyor insanlara Tabii. yani. Çok uzun konuşma lüzum yok. Biz biraz uzun konuştuklar. Saatlerce <gülüyor> saatlerce anlatmalarda gerek evet. yok. Aynen öyle. Hocam şu e, gül ve bülbülle ilgili kısmı son defa biz sizden bir kez daha alalım. İyi olan şeyleri tekrar etmekte fayda var. Meramı andeli bin vaslı güldür. Gönüldür bu gönüldür bu gönüldür. Eyvallah. Meram-ı Andeli bin vaslı güldür, Gönüldür bu, gönüldür bu, gönüldür. Gönül çok mühimaz yani. Gönül. Her şey, insanları gönül döllüyor demiş ya evet. rahmetli Fethi Kemal evet, evet, evet. Her şey gönülde başlayıp bitiyor. Ee, ağzınıza salkın hocam. Siz ee, açıyorsunuz, bizi konuşturuyorsunuz yani Kemal Bey. Sizin güzelliğiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, bizim e, hepimizin... E, Meramı Vastıgül efendim. Eyvallah. Evet. Hiç şüphe etmeyin onu. Evet, yani. Yani bu programın da hedefi, gayreti bütün, Vastıgül'dür. Bütün İslam medeniyetinin evet. e, temeli Vastıgül'dür. Yani. Eyvallah. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. İstanbul'da. Kıymetli İstanbul'da. dinleyenler Tabii. Erkam Radyo'da Gönül Sadası programını dinlediniz. Kıymetli hocam Saadet Nökten ve ben Kemal Sayar. Bugün de e, değişik konular arasında bir gezinti yaptık. E, hocamın Çağrısını işittiniz. Gül mevsimi, bülbül mevsimi, hepinizi bülbül seslerini e, gönül e, diliyle, e, gönül kulağıyla dinlemeye e, ve anlama davet ediyoruz. Lütfen bir gecenizi e, kuş seslerini, e, bir seherinizi kuş seslerini dinlemeye ayırın. Hayırlı günler efendim.